Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun Merhaba ben Derya Tolgay Ben de Alp Orçun ve Teknik Masa'da Selahattin Çolak ekip olarak size buradan e, çok güzel bir haber vermek üzere açıyoruz programı. E, bir de e, destekçimiz Seda Akvaro'na da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, uzun zamandır sonuçların açıklanmasını heyecanla beklediğimiz bir haber vardı. Geçen hafta Büyükada'daki Rum Yetimhane binası Avrupa'nın tehlike altındaki yedi kültürel mirası arasına seçildi. İşte biz de bu nedenle şimdi e, Europa'nın... ...Nostra'nın başkanı... E, ...Profesör Işık Aydemir'i... E, ...ağırlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Şimdi bir... E, ...sizi takdim etmek istiyoruz. İstanbul Devlet... ...Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık... ...bölümünü bitirdi... E, Işık Bey, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı yaptı. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı'nı yürütmekte. Mimari proje yarışmalarında üç adet birincilik ve çeşitli ödülleri var. Birçok makalesi yerli ve yabancı dergi ve basında yer aldı. Fransa, Almanya ve İtalya'da da mimarlık okulları ile ortak eğitim programları yürüttü. Konferans ve dersler verdi jüri üyeliklerinde bulundu ve Europa Nostra yani bizim Avrupa bizim ee, o şekilde açıklanıyor değil mi evet. e, bizim Avrupa deniyor bilimsel kurul üyeliği başkanlığı ve jüri üyeliği yaptı yanı sıra Türk Fransız Kültür Derneği başkanlığında bulundu ve Fransa Dışişleri Bakanlığı'nca da Palma Akademik. ...kapsamında şövalye... ...ünvanı verilmiştir... ...daha da uzatmadan <gülüyor> sorularımıza... ...geçelim diyorum <gülüyor> evet. hocam... ...şimdi bu yetimhanenin... ...yani Büyük Arad'daki... ...Rum Yetimhanesi'nin... ...koruma altına... ...alınması gereken... Ya, ...kaybedilmesini... ...önlemek amaçlı verilen... ...alındığı liste... Ile ...ilgili olarak... ...konuşacağız... Önce kısaca yetimhanenin tarihini hatırlamakta yarar var. 1898- 99 arasında kısa bir sürede gerçekleşmiş yapımı Alexander Valori tarafından yapılmış, mimar. Bir Fransız şirketinin malı olarak yapılmış evet. ve otel olmak üzere yapılmış. Sonra 1903'de otel olamamış anlaşılan, 1903'de Abdülhamit tarafından ee, İstanbul'da Rum Patrikhanesi'ne e, verilmiş e, yetimhane olmak üzere. Uzun yıllar, 61 yıl gibi bir süre e, bu işlevi gördükten sonra 1964'te Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geri alınmış bina ve kapanmış. Arkasından e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne açılan dava 2007'de ...2010 yılında sonuçlanmış ve bina yeniden patikaneye verilmiş. Fakat bu arada ciddi tahribata uğramış bina. 2017'de bu sefer işte bu Avrupa'da tehlike altındaki 7 kültürel miras listesine alınmak için... ...ve bu yolla yeniden kazanılmasını sağlamak amacıyla başvuruda bulunulmuş... Ee, ve Avrupa e, Nostra tarafından da bu yedi kültürel mirastan biri olarak e, belirlenmiş. 2018'de yani geçen hafta bu halloldu bu iş. E, çok sevindik tabi. Şimdi biz de e, benzeri amaçlarla çalışan bir grubuz. Dünya Mirası Adalar diye dünya adaların, tüm adaların e, e, efendim şeysi için dünyanın e, UNESCO <gülüyor> Dünya Mirası listesine alınması için çalışıyoruz. Tabii burada yetimhane bir örnek bizim için bir anlamda. Ee, sizce bu yetimhanenin listeye alınmasında e, öne çıkan, e, ona bu, bu özelliği sağlayan e, unsurlar neler? E, nasıl oldu da neler değerlendirilerek yetimhane bu listeye kabul edildi? Siz de seçici kuruldaydınız. Onu da evet seçici kuruldaydım. Şimdi <gülüyor> tabii e, <gülüyor> sorunun çok haklı bir tarafı var. Yani şunu, şunu belirtmek lazım. E, kültürel ve mimari e, kriterler açısından bu yapıdan çok daha değerli bir takım yapılar da aynı liste içinde e, müracaat, o listeye girmek için müracaat etmişlerdi. E, tabii <gülüyor> benim de içinde bulunduğum bu kurulda ne gibi kriterler neye göre bunlar değerlendirildi bunun biraz sesine genelinden bahsetmek doğru olur diye düşünüyorum. Euroonostra'da aşağı yukarı bu 7 tehdit altındaki miras programı bundan 5-6 yıl önce başlatıldı. Önce her yıl yapılıyordu iki sene üst üste daha sonra şimdi 2 yılda bir bunlar seçiliyor. Bunların seçiminde ben de Avrupa <gülüyor> Nostra'nın merkezinde oluşturan board dediğimiz kurulun oluşturduğu bir kurula e, bilimsel konseyin başkanı olarak katıldım birçok toplantılara. Şimdi e, demin de belirttiğim gibi yani bir binanın kültürel ve e, mimari e, şeysinin e, öneminin yanı sıra aynı zamanda dikkate alınması gereken başka kriterler de söz konusu oluyor.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 Ee, daha bir e, özgünlük yaratıyor seçime. Bir manevi tarih Ama öyle. evet genel <gülüyor> olarak söylemek gerekirse ben bir de şeyden bahsedeyim. Yani bu bu sene mesela 85 müracaat olmuş. Bu 85 müracaattan 20 tanesi, 24 tanesi Tallin, Estonya'ya geldi. Bu Estonya'da bu liste 15'e indirildi. Daha sonra da e, geçtiğimiz aylarda board toplantısında bu 7'ye indirildi ve 7 kesinleşmiş oldu. 7 sayısı kesinleşmiş oldu. Şimdi e, bu böyle yani nedir kriterler? Onun üzerinde bir miktar doğrusu. Bir kere müracaat dosyasının iyi hazırlanmış olması gerekiyor. İlk müracaat dosyasının. E, burada tabii aradığımız önemli şeriden bir tanesi kurtarma önerisinin bir süre e, sürdürebilirlik arz etmesi. Hı hı. Bir şekilde kurtarma sürecinin daha doğrusu. E, ayrıca dosyanın tabii teknik, sosyal ve ekonomik e, açılardan eksilsiz ve yeterli bir Dosya halinde olması gerekiyor. Daha sonra da anıtın hem restorasyonu ayağa kaldırılması hem de sonraki bakımı için finansman konusu gündeme geliyor. Bunun ne şekilde sağlanacağı aranıyor. Ne şekilde sağlanacağı aranıyor. Ee, tabii gelecekte nasıl kullanılacağı kullanılacağı da önemli bir faktör olarak yapının ne şekilde kullanılacağı, nasıl bir finansmanla devam edeceği konusu da şeyin müracat dosyaların içinde yer alıyor ve bunlar önemli kriterler seçim için önemli kriterler. Şimdi kendi konumuza gelirsek yani bir ölçüde şeyin yetimane. Dediğim hı hı. konusunun ne gibi bir farklılığı var? Dediğim gibi konuşmamın başında söylediğim gibi belki de birçok örneğe göre bu kadar önemli bir e, mimari ve öz, özellik taşımayabilir. Ama gerçekten e, yapının e, mimarisi son derece bizim için değerli. Aynı zamanda Büyükada'nın ve İstanbul'un e, kültürel kimliği için çok değerli bir yapı. O tarihlerde 1900'lerin başındaki İstanbul'un sosyal yaşantısının... Hı hı.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 bir kriter nedeni. Politik, Aynı zamanda politik bir neden. Yani hiçbir zaman yapılar, tarihi yapılar bu tür e, politik kararların şeysi olmamalı. Bizim hmm. kültürel e, miras konusunda düşündüğümüz en önemli hususlardan bir tanesi bu. E, ikincisi gayet tabii e, daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu kararla yapının e, sahibine iade edilmesi konusu. O da çok örnek bir e, şey oluşturuyor. Çünkü bu karardan sonra buna benzer bir takım tarihi yapılarında tekrardan ait sahiplerine iade edilmesi gündeme geliyor. Ne kadar iade edildi şimdilik bilmiyorum ama temelliğimiz gayet tabii bu binaların iade ederek gerekli işlevlere kavuşmaları. Bu bakımdan da çok önemli bir örnek arz ediyor. Dolayısıyla dediğim gibi diğer şeylere göre listeye giremeyen diğer adaylara göre önemli bir önemli kriterler var. ...olduğunu görmekteyiz bu yapının seçiminde. Ee, ayrıca ben şunu da ilave etmek... ...yapının e, iade edildikten sonra... ...bugünkü durumunda bırakılması... ...yani el değmeden... E, ...yıkıntı halinde bırakılması da... ...kanımca... E, ...iadeye uygun bir karar değil. Yani iade de... ...bu iade de, de aynı zamanda yapının... ...devam etme, edebilmesi... Yaşat, ...tekrar yaşatabilmesini de... ...bir yerde hmm. gerekli kılıyor... ...diye düşünüyorum. Korunmamış en azından, olması. en azından bu da evet. sahibi için vereceğim bir mesaj. Evet. <gülüyor> evet. Evet. evet, evet, evet. Evet. Şimdi bu listeye alınan bir kültür mirası varlığını ne bekliyor bundan sonra? Europa Nostra tehlike altındaki kültür Varlıkları listesi programına işte Türkiye'den Rum yetimhanesi başvurusunda süreç nasıl işliyor? Sonra Rum yetimhanesinin bu restorasyonu için başvuruyu yapan kurumlar ile bu Europa e, Nostra programı ortak nasıl bir çalışma e, götürecekler? Evet, e, öncelikle merak edilen konu bu. Hani bilinmeyen konu bu. Ben e, şöyle başlayayım isterseniz. Öncelikle bir kere e, bu seçilen her proje için Europa Nostra merkezinde e, board tarafından e, bir takım kurullar oluşturulur. Bu kurullarda konunun uzmanları olarak e, görülen kabul edilen Avrupa Nüstriya üyeleri Avrupa Nüstriya'nın üyeleri kendi bünyesi içinden e, farklı bir e, şey pek düşünemiyoruz çünkü bu nihayet bir benevol e, karşılığı olmayan hizmetlerdir bunlar ancak kültür şeyine inanmış ...bunlar kendini adamış insanların yapabileceği e, şeyler bu bu bu, bu kişilerden e, konuya konunun uzmanı olan kişiler bir ya da iki kişi e, ...bord tarafından görevlendiriliyor. Yapıldı mı bu şimdi şey içinde? Hayır yapılmadı. Daha değil. Bu Pardon. konu için yapılmadı henüz. Hı hı. E, tabii bu kurulun üçüncü üyesi de önemli bir üyesi Avrupa Yatırım Bankası'nın e, uzmanları. Uzmanı veya uzmanları. Bunlar da aslında benevol çalışan yani şey, e, özveriyle çalışan Gönüllü. şeyler emekli hı hı. çoğu emekli hı hı. uzmanlar... Ondan sonra ve e, tabii bu kurul oluşturduk, ben böyle bir kurulda görev aldım. Bir iki tanesinde görev aldım da bir tanesinde maalesef Hasan Keyif'ti, o olduğu yerde kaldı, ilerleyemedi hı hı. proje. E, bir tanesi ise benim katıldığım Brianson'da, Wauwann'ın e, inşa etmiş olduğu Fransa Alp Dağları'nda kalelerin, ondan sonra restorasyonu konusuydı e, konusuydu. Ona da döneceğim tekrar hı hı. o konuya. Evet. Nasıl? Ee, dediğim gibi ortası. yani bu kurul bu seçilen kurul bir kere her şeyden önce şeyden yerel müracaat sahibi ve binanın sahibiyle ilişki kurar ilişki kurulur ve e, kabul edilen herkesin katılabileceği bir tarihte yerine gelerek binayı hep birlikte e, ziyaret ederler hı hı. ve e, tetkik ederler incelerler incelenen hususları ve sonuçta bir rapor hazırlanır. Bu rapor e, tabii gerekli uzmanların katkısı da alınarak e, özellikle Avrupa Yatırım Bankası'ndan gelen uzman kişi tarafından hazırlanır rapor. Onun sorumluluğundadır raporun hazırlanması ama bu dediğim gibi bu kişi de aynı zamanda diğer katılan uzmanlardan da gerekli görüşleri gerek şeyleri al, alır e, ve bir rapor hazırlar. Sonra bu rapor Europa Nostra Merkezi'ne sunulur işte artık BORD'un ve şey, diğer şeyin sistem kurulmuştur. Çalışmaya başlamıştır. Avrupa Yatırım Bankası'nın burada bir e, projenin gerçekleşmesi için bir maddi katkısı yani parasal katkısı. Oluyor. Oluyor. Çok Hı -hı. önemli olmamakla birlikte Aynen. sıkışıldığı zaman Avrupa Yatırım Hı -hı. Bankası buna şey ayırıyor. Şimdi Avrupa Yatırım Bankası'nın buradaki mevcudiyeti daha doğrusu buradaki şeyi Somut olarak ne yapılabilir? Her şey hmm. paraya bağlı olarak hmm. oluyor, oluşuyor bir yerde. Burada da tamamıyla paraya bağlı bir hmm. operasyon bu bir yerde. Işık Hocam bir şöyle müdahale. bir açabilir miyiz? Sonuçta bazen e, yanlış anlamı oluyor. Bu Europa Nostra e, sanki bunun finansmanını da sağlayacak hayır, vesaire bir, gibi ha. bir... Hayır, hayır evet. olduğunu biliyoruz ama <gülüyor> Öyle bir beklenti, var. Öyle bir bir beklenti bir var. var. Böyle ee, bir şey yok esasında. Öyle bir esasında. beklenti var, tabii öyle bir Hı -hı. şey yok gayet, gayet bir yani e, şimdi e, şöyle söyleyeyim yani mesela Avrupa kurmuş olduğu bir kurul e, bir kere bu incelemelerine proje, proje müracatı ile ilgili ve daha sonra gelen bilgiler ışığında bunları inceledikten sonra e, teknik hususlar hakkında finansman hakkında görüşlerini bildirir hı hı. E, destek gerekiyorsa. Maddi açıdan değil her zaman dediğim gibi teknik açıdan yani bu yöntem açısından e, şeylerini kendi tavsiyelerini kendi şeylerini görüşlerini bildirir. Ondan sonra ve e, şeyle tabi burada e, şeyin yerel Öropa örgütünün çok önemli bir misyonu var. Öropa ile mal sahibi arasında bir şey gibi yani bir e, arada bir kurum ondan sonra ve e, tabi aşama aşama şöyle söylemek lazım. Örümponostra bu heyeti yerel Örümponostra ve Örümponostra heyeti daha sonra yapılacak olan müdahalenin hem yöntemi hem finansmanı hem de müdahaledeki teknik hususların yerine getirilmesini bir ölçüde denetler, hı hı. denetler. Evet. Ee, tavsiyelerde bulunur, uzman hatta uzman tavsiyesinde de bulunabilir yabancı uzman veya buna benzer şeyler ki bu konuda da gündeme gelebilir diye tahmin ediyorum ahşap konusu çünkü çok ilginç bir konu. Hı. Evet yani şey bu mesela şöyle söyleyeyim ben size Brianson'daki örnekte örnek şöyle oldu biz gittik burada Fransız ordusuna ait ondan sonra her tepenin üzerinde her dağın tepesinde bir kale var. Ondan sonra bunları Fransız ordusu kullanmış ama artık gerek kalmamış kullanılmasına gerek kalmış. Bunlar 18. yüzyılda 1700 yıllarda inşa edilmiş olan Voba'nın inşa etmiş olduğu kaleler İtalya ile Fransa arasındaki sınır o zamanki tabi İtalya değil de daha doğrusu şey Piemonte'nin şey, çatışmaların gereği olarak inşa edilmiş kaleler. Şimdi bunları ordu terk ediyor. Orada terk ediyor ve ne yapılacak konusunda kurtarılması konusunda Avrupa Nostaljada seçildi. Biz de kalktık gittik baktık projeleri inceledik. Hazırlmışlar şimdi şey yani bu, burada da ne yapılacak onu örnek ha, ha. olarak söylüyorum ee, şeyin e, projeleri inceledik incelenmiş olan projeler iyi hazırlanmıştı o konuda ben rapor verdim rapor yazdım. Finansmanını ordu karşılıyor. Hı. Önemli olan fakat burada önemli olan kullanımdı. Yeniden kullanımdı. Yeniden kullanım konusunda da ondan sonra artık e, orada da tavsiyelerde bulunduk. Bankanın kredi açması, işletme e, getirmesi falan gibi ve orada kaldı yani hı hı. bizim yapabileceğimiz fazla bir şey yoktu. Aynen ben evet. de tam şimdi onu sormak istiyordum. Bu yetimhane tabii muazzam bir bina. Evet. Ee, umarız ve dileriz ki kısa zamanda e, şey edilsin, restore edilsin. Evet. Fakat ondan sonra bir başka aşamaya geliyor iş. Burası eğer e, kriterler arasında olduğunu söylediğiniz sürdürülebilirlik meselesi varsa buranın kullanılıyor olması lazım. Bir biçimde kullanılıyor. Yoksa kullanılmayan bir yer evet. sürdürülür olmuyor. Bir varlık. Evet. Bir de burada bir manevi kısmı var işin, yani fiziki kısmını çevirdiniz. Evet. Şey Şimdi bu e, o zaman buranın e, sürdürülebilir bir biçimde korunması, kullanılması. Ve bunun da oranın şey değerini, gayrimaddi değerini, fizik dışı değerini uygun bir biçimde kullanılması lazım. Bu konuda Europa Nostra ne yapar? Şimdi siz dediniz ki tavsiyede bulunur. O evet, kadar bırakır yani dediniz. Şimdi ben hı. şey dediğiniz gibi iki önemli madde vardı. Bir tanesi restorasyon konusuydı Onu belirttiniz. Hı hı. Restorasyon konusunun değerlendirilmesi. İkinci konu işlev. Burada hı. çok kısa olarak hı. şunu söyleyeceğim. Genellikle biz...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 eğer yenileyeceksek ki binanın en önemli tarafı odur. O zaman geniş mekanlara pek fazla imkan vermeyecektir. Hı, o zaman da kültürel yani e, evet şey olarak kullanılması da olabilir belki. Hı. Bir proje meselesi. Hiçbir şey hı. söyleyemiyorum şu anda. Hı hı. Çalışma meselesi olacak ama e, otel olarak kullanılması halinde ...finansman açıdan açısından da... ...mal sahibi tarafından düşünülebilir... Tasvip etmiyorum yani kültürel şeyi... ...birinci planda tutuyorum evet. ama... E, ...bir yerde e, finansmanın... ...yatırımı evet. sağlayabilmesi evet. açısından... ...yoksa adada böyle bir... E, ...alan bulmak... ...ve orada işte üç katlı... ...beş katlı bir yapıya bütünüyle... ...bu metrekarede bir yapıya sahip olmak... ...çevresiyle birlikte ve bunu da bir ticari... ...işletme olarak kullanmak... ...gayet de bir birileri için çok cazip... ...gelebilir...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 Ve adada da e, İstanbul'da da bir takım sivil kuruluşlar var tarihi çevrenin korunması hmm. ile ilgili gayet tabii bu bir bütünlük sağlanmalı bunlar arasında. Evet. Avrupa e, bunu bir şekilde değerlendirecektir. Sergiler yapılabilir, konferanslar hmm. yapılabilir, e, ondan sonra semposiyonlar düzenlenebilir, ondan sonra. E, Belki fonlara bile başvurulabilir. E, evet <gülüyor> fonlara bile. Yani promosyonu, evet. promosyonu yapmak halka yaymak konuyu, belki sivil evet. toplum örgütlerinin evet. çok önemli rolü var. Peki, süremizin sonuna geldik. Efendim, konuğumuz Profesör Işık Aydemir'de çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, iyi ki geldiniz. Şimdi önümüzdeki hafta Dünya Mirası Adalar programımız yok ama çok önemli bir haftaya başlıyor Açık Radyo'da. Her yıl düzenlenen dinleyici destek ile Açık Radyo dinleyicisi radyosuna sahip çıkıyor. Dinleyiciler seçtikleri programın ki umarım Dünya Mirası Adaları da seçersiniz desteklemek için ama hiç önemli değil şaka tabii ki. İstedikleri bir saatine destek verebiliyorlar. Lütfen not ediniz. 0212 343 4141. Buradan destek olunuz. Kainatın tüm renklerine, tüm seslerine ulaşmak için 94.9 açık radyoda unutmayınız. Hoşça kalın adalar hepimizin. Hoşça kalın. Adalar Teşekkür hepimizin. Ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki Yami Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orç.